Yine bir telefonla devam edeceğiz. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Nagihan Hanım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Ben hocama sorum olacaktı bir tane. Buyurun. Benim çocuğum hastaydı. İyileşti. Ben dedim ki benim çocuğum iyileşirse 3-4 tane sofra vereceğim dedim. Yani 3-4 sofralık yemek vereceğim dedim. Evet. Ben bunu evde gerçekleştiremedim. Fakat... Aynı parasını e, bir ye, yani şeye verdim. Bizim e, Balıkesirliyiz biz. Balıkesir'de bir köyde e, ger, e, hani yemek verdiler. Or, orayı verdim ben parasını. Yani hmm. bu, mi? bu adak yerine geçer mi? Yani benim bu yaptığım şey. 3 sofra mı dediniz? Ben orasını anlamadım. Üç, tamam. 3-4 dört... sofra yemek hazırladım. Hmm, tamam. Yemek vereceğim dedim evimizde. Tamam. Evet. Ben bunu gerçekleştiremedim. Başka ee, bir yerde verdirdiniz değil mi? Evet başka bir mi? yerde verdim. Yani aynı e, parasını evet e, başka evet. bir yerde verdim. Teşekkür ederiz efendim. Haydi akşamlar diliyoruz. Şimdi e, Cenab-ı Hak vel yufu nüzurehim Yani adak yapın diye Kur'an'da bir emri yok. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde de adak yapılması tavsiye edilmiyor. Ama biz adak yaptıysak üzerimize borç olmayan bir şeyi borç yapmış oluyoruz. Şimdi bu şartlı olarak bu hanımefendi işte bir adakta bulunmuş çocuğum iyileşirse demiş. Evet şu kadar kişiye yemek vereceğim demiş evinde verecekti. Evinde verme imkanı olmadı ama o kadar kişiye başka bir imkanla yemek verdi. Hı. Bu adak yerine gelmiş oldu yani. Evet. Yani parasını vererek yine yemek vermiş. Tabii yani şey yine oldu. söylediği sözü tutmuş oldu. Diyelim ki işte 3 sofrada 3 er kişiden 9 kişi bulunacaksa, 9 kişinin yemek yiyeceği kadar para vermiş, hı hı. başka yemek veren bir yere. Böylelikle işte 3 sofrada 9 kişiye yemek yedirme tahvüdü adada bulunmuş. Bunu evinde yapacaktı, evinde yapamadı da bir başka yerde 9 kişinin yemek yani 9 kişiyi ben söylüyorum, bu söylemez de misalde evet. olsun ya veya 6 kişi veya 10 kişiniyse. O kadar kişiye yemek verdim, parasını verdim diyor. Dolayısıyla adağı yerine gi e gelmiş sayılır. Yani vekaleten bu görevi yaptırmış oluyor değil mi? Ya yaptırmış oluyor. Vekalet falan yok da. Yani değil bir başkasına Vermiş yaptırmış Vermiş orada. parasını. Yap yani bir başkası. Diyelim ki siz çok kişiye yemek veriyorsunuz söz gelimi. Ramazan'da mesela. Hı -hı. E Adak yaptı kaç kişiye verecekti? 6 kişiye mesela. 6 kişi orada yemek yediği zaman kaç lira para eder? Dedim ki 10 aylardan 60 lira. Size 60 lira verdiyse e, dolayısıyla siz o yemeği verdiğinizde 6 kişiye e, yemek yedirmiş oluyor. Evet. Peki hocam. Yani, şey yerine gelmiş oluyor netice itibariyle. Evet. Yine bu adak söz konusu e, olmak suretiyle e, böyle bir ada vardı. Fakat e, yemek verme şansında bulamadı. Dedi ki madem öyle ben bunun parasını bir fakire vereyim. Böyle olur mu? Böyle de olur. Yani bu arada maksat İlla evinde yedirmek, yani evinde yemek yedirmek demek, evi şart değil. Orada hmm. yani adakta asıl olan nedir? Fakirlere yemek yedirmektir. Evet. Ha yemeğini alıp yedirirsiniz, hep parasını verirsiniz, onların yemelerini sağlarsınız. Değişen bir şey olmaz. Yani verirsiniz parayı, onlar gider lokantada yer, yine maksat hasil olmuş olur. Evet.